Muhterem kardeşlerim, muazzez muhbunler, Allah Azze Celle, kainattaki bütün kurallarını, Müslümanlara yönettiği bütün emirlerini hikmete bağlamıştır. Hikmetlerin bir kısmı bize açık, bir kısmı ise bizlere örtülüdür. Her attığımız adımda, eller vardı. Güneşin doğması, ayın gecenin karanlığında zuhur edip de dünyaya nur göndermesi. Ya da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayet ayet İbadetlerin bu çarşede baktığınız zaman namazınızın, orucunuzun, haccınızın ardında, arkasında hikmetler göreceksiniz. Onlardan bir tanesini tahsil ederse, hacı incelerse, şunları görürüz: Kainatın sahibi, bu insanlara hacı emretmeyi çelkin ediyor. kafireler. Kafireden, Buhara'dan, Şam'dan, Samsun'dan levleyk Allahümme levleyk. Buyur Allahüm buyur. Emrim, başım, gözüm üzere değil. İhramlarını giydiler, yollara düştüler. Li yeşredû me Dünya ve ahiretlerini imar edecek hikmetleri Beytullah'ta görebilmek için gidiyorlar. Peki horozan buraya ne kadar uzaklıkta? Mesir o şehre iki ay dedim. O zaman entum siz Allah'ın beytinin Kabe'nin onun komşuları mesafesindesiniz. İki ay ne kadar yakın bir mesafe. Peki sen nereden Seviyorsan mukayyamatın sahibini, hiçbir dağ, hiçbir engel, hiçbir vadide seni durduramayacağım. Koşacaksın, Beytullah'a Onların bile dinlenme saatleri var. Bu saatte uykuya çekilirler. Acil müdahale için bekletilen mangalar sadece ayakta durur. Konamla birliklerinin bile dinlenme saati vardır. Ama Beytullah'a gittiğiniz zaman gecenin ikisi çocuklar döner, üçü kadınları döner, at all. içerisinde vahşi hayvanlara kaşınızı çatıp bar nasıl yaşayacak harem'in sınırları içerisinde ihramı giyen her hacıya Peygamber Aleyhisselam bunu öğretiyor. Öyle ki elinizde bir av hayvanı. Onunla harem sınırları içerisine girseniz orada onu boğazlayamazsınız. Ki, i̇hram'ı giyerken Allah'a söz verdiniz. Ya Allah, bundan sonra canın adına hiçbir şeye saldırmayacağım. Üzerine gitmeyeceğim Allah'ım. Hacı Ya Metke sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam İhram'ı giyen her Müslümana bunları söylüyor. Orada hizmetici eğitime giriyoruz. Bir dünya vatandaşı olacağız o dünyanın içerisinde ağaçlara, o dünyanın içerisinde kuşlara, aslanlara bile gözle bakmamayı öğrenecek. Bunun için hacca gidilir. Yüzlerce hikmetin içinde bu da var. Onun için fıkıh kitaplarımız, hacca anlatırken Saidun Berri diye bir başlangıç. dünyası nasıl olur? Yüzlerce hikmetin arasından hayvana dair bu hukuku da öğrenen bir Müslüman Samsun'a döndüğü zaman memleketine hacı olup da gittiği zaman ashab-ı gibi olur, bakın nasıl doğrular Adi Hatim radıyallahu anh eline hekmeyi elinin dışına çıkar. Kehne yufettidul Ekim ben Yufu var so abi vahavali yeşerttiler. Değil insanın hukuku, hayvan bile böyle riayet gösterdiler. Şu kadar hacımız var. İhram diyeriz, hatta gideriz, döneriz, geliriz. Değil hayvanlar. Bizim yaşadığımız mahallede bir kadın üç tane çocuğuyla yaşı ilerlediği güzelliğini kaybetti diye kocası tarafından terk edilir. Annesi babası da ölmüştür, ortada oralıkta kalır, bulursa temizlikleri gider, hem üfetini korur, hem çocuklarının nafakasını kazanır. Bizim mahallemizin kadınları bunlarsa eğer bizim mahallemizde yaşlılar var, amcalar var, dedeler var, bir zamanlar konuşurlar, sözlerine itibar edin salunca Erzeli ömre gelince artık bunlar huzurlu konuşuyor. Onlar gördünce yollar değiştirilirse peki o haccın anlamı nicedir? Allah Resulü aleyhisselam Haccın yüzlerce, binlerce hikmeti var. İbadet yapıyorsan, hikmetleri sorgulamalı. Yani her her adımda namaz, her adımda hac, her nefeste hac, her solukta namazı kuşanmalı ki Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği, cerkin ettiği ibadetlerin.